Selamünaleyküm ve Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi ne'hamaduhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'atuhu. Ben euzubillahimine şurur anferinah ve min seyyâti ammanila. Men yehdihilâ velâ qudillelâ ve men Ve neşheru en la ilahe ve نشهد مُعَمَّدًا محمداً صلّوه ورسوله أما بعد فيعباد الله يتقبل الله بأطهه إن الله معلّقين تقبل قال الله تعالى عز وجل Etekmeronun annası gibi bir ve temsil eden sequence. Ve antum teklonsta. Tapalak yapıyor. Tadakama bilası. Fatha suresinin 44. ayetten cenab hak. İnsanlara iyiniyet ediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Bir de kitap okuyorsunuz ha hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz? diyor. O yüzden sevgili kardeşler Sık sık eleştiriyoruz, yöneticilerin yanlışlarını vurguluyoruz, zalimlere, batıl zihniyet sahiplerine çatıyoruz. Bugün gelip hileyi kendimize biraz batıralım. Kendimizi unutmadığımızı, önce nefsimizi hesaba çekmemiz gerektiğini kabul ederek bu konuları gündemek istiyoruz. Evet, bugün bir muhasebe yapalım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 Namaz denilince bazılarımız Cuma namazını anlıyor. Bazılarımız da günde beş defa bilinçsizce yatıp kalkmayı. Namazlarımız bizi Allah'a yaklaştırmıyor. Kötülüklerden uzaklaştırmıyor. Bizi ilahi rıza hedefine odaklaştırmıyor. Bir an önce namazı kılıp kurtulsam diyoruz. ki namazdan kurtulmak değil, namazla kurtulmak gerekiyor. Sabır direnişini arttıracakken sabır zanneddiğimiz pasiflik tavizleri arttırdı. Mehter yürüyüşü gibi adımlarımız ileriye doğru bir adım atar atmaz geriye doğru iki adım attık. Bırakın ilerlemeyi yerinde sayanları geri adım atmayanları bile karlamaz salmaya başladık. Faizden kaçanımız kalmadı. Herkesin cebinde kimlik kartı gibi hem de Belki farklı farklı banka kartları. İktidar iş hayatına ve ticarete bankayla çalışmıyorsanız izin vermiyor. Namaz kılan halk da bankadan sanki farklıymış gibi katılım bankalarını tercih ediyor. İnsanımız ölümü ve yeniden dirilişi düşünmek ve Kur'an'da diriliş yerine diriliş dizilerini seyretmeyi tercih ediyor. İbadet bilinciyle seyrettiği Abdülhamid'in, ki devam ediyor mu, etmiyor mu, bilmiyorum. Başroldaki şimdiki Cumhurbaşkanı diye bir Lideri Amerika'ya, Batı'ya Batı kafa tutunca Batı'nın kötü olduğu aklına geliyor. Lider barışınca Amerika ve Batı hayranı kesiliyor insanımız. Yani, reklam spotundaki gibi şuurlanıyoruz. Halkımız bilinçleniyor. ...sauna eşofmanı kullanıyor. Orta Doğu'daki Müslümanların üstüne atılan bombalarla işgal edilen ülkelere acıyoruz da... ...kitle imha silahı şeklinde televizyonlardan, diziler, internetten yağdırılan bombalara ses etmiyoruz, çıkartmıyoruz. Bazılarımız modern hurafelere kafayı takar, onların savunanları kendinden saymaz... Bazıları da klasik, klasik hurafelere ama kendi tarafındaki hurafe ve bidatlere batıl inanışa toz kondurmaz. Rivayetleri zayıfıyla da uydurmasıyla ya toptan kabul eder insanımız ya da sayı hadislerle birlikte toptan reddeder. Kur'an'ı nedense ölçü ve hakem kabul etmek istemez. Dilimiz vahdet isterken halimiz vahşeti sergiler oldu. Kur'an yerine başka kitapları, interneti tercih eder olduk. Kafirlere gösterdiğimiz tahammülü müminlere gösteremiyoruz artık. Kızlarımız örtülmek için değil, dikkat çekmek için giyiniyor. Erkeklerimiz kadınların peçe takmalarını isterken kendi gözlerine peçe takmayı unuttu. Kızlarımızın yüzünde de, erkeklerimizin gözünde de haramların izi ve izi nurları yok etti. Korkularımızı tedbir adıyla savunduk. Müdminlere ve yakınlarımıza karşı sevgiden cimrileştik. Kendimizi savunmada cömertlik yarışına girdik. Suç işleyince tövbe edip af dilemek yerine suçu üzerinde yıkacağımız bir yerler aradık. Günahımızı Amerika'ya, Batı'ya, düzene, çevreye, nefser yükledik. Ama Rabbim biz kendimize zulmettik. ''Sen mağfiret edip merhamet göstermezsen biz zarar içinde bocalar dururuz.'' demedik. Haramlara kılıp günahlara mazeret bulmaya çalıştık. Aslında ilgili ciddi usul hataları mı yapıyoruz acaba? İslam adına da olsa fıtratımıza, insanlığımıza, kibarlığımıza yakışmayacak şekilde yozlaştık ve devileştik de farkında mı değiliz? Sünnetullah'a ve fıtrat'a vahye ters uygulamalar mı yapıyoruz da dünyeli netice için hiçbir ilerleme kat edemiyoruz? Tedbice bir ayet etmiyoruz. Tevhidi hayat görüşü yerine klasik veya modern kurafelerden görülüp yanlış din anlayışı mı bizi kuşatıyor? Davetin zahmeti yerine düneli rahatı mı tercih eder olduk? da dini darlığımız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 İnfak gayretimiz, verme hassasiyetimiz kölenli mi iyice? Cemaatleşme ile gruplaşmayı karıştırarak fırka fırka mı olduk yoksa? Mezheplerimiz, cemaatlerimiz dinin yerini mi aldı acaba? Hocalarımızın, abilerimizin, görüşleri nasların önüne mi geçiyor? Zengin olmayı sevip istediğimiz kadar cenneti istemiyor muyuz yoksa? Aç kalmaktan korktuğumuz kadar Cehennem korkumuz mu yok? Üniversite sınavını ve benzeri dünyevi sınavları, Allah'ın dünyada bizi tabi tuttuğu imtihanlardan daha önemli dik görüyoruz? Şükür yerine nankörlük ve şikayeti, sabır yerine pasiflik ve isyanımı tercih eder olduk. İslam devleti yerine demokratik düzenleri ve savunur hale geldik. Devlete talip olmamız gerektiği halde gayri İslami yasalarla yönetilen düzenin hükümetine talip olmayı mı seçtik? Yeryüzünde adaleti sağlayacak ilahi hükümleri hakim kılma gayreti yerine, zalimlere az da olsa meyretmeyi mi tercih ettik? Dost olmamız gerekenlere düşman, düşman olmamız gerekenleri dost mu kabul ediyoruz yoksa? Tersi olması gerektiği halde müdnillere sert, kafirlere hoşgörülü mü davranıyoruz? Yalnız kalmaktansa yanlış yapmayı, marjinal kalmaktansa çoğunluğun yanında yer almayı mı yeğledik? Sürüden ayrılıp safları belirlemek yerine uydum kalabalığa diyenlerden de olduk. Dava adamı davetçi olmayı geri planlara adıp dünyevileşen tiplere mi dönüştük? Yoksa bütün bu cinayetlerin hepsini ve ilave edilebilecek nice benzerlerini yapmaktan mı çekinmedik? Öyleyse öyleyse Rabbimizin rahmetinin yardımının gelmesini beklemeye ne kadar hakkımız vardır. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kimin eli kimin çetesinde belli değil. Kim kimin uğrunda için cihad ediyor onu da bilmiyor. Hangi teşkilat hangi grup neyi amaçlıyor çok net değil. Net kabul edilenlerin de yarın nasıl bir pazarlık ve hesaplar içinde olacağını, şehit kanlarını veya ümmetin imkanlarını ve umutlarını satıp satmayacağını, kandırılıp kandırılmayacağını kimse bilmiyor. Programın teşhisi çözümü de elem veriyor. Tevhid ve vahdet Tevhidi tüm boyutlarıyla gözümseyip Allah'ın ipine, Kur'an'a hep birlikte sımsıkı yarış, yapışmak. Bugün Müslümanların katiller arasında bir selin içindeki köpük gibi, çerçok gibi olmasının temel sebebi, düşman edilmeleri gereken kafirleri dost kabul etmeleridir. Dünyada gizletin, onurun, devletin, ahirette de cennetin bedeli, Allah'ın ve Allah taraftarlarını dost, şeytanın ve şeytanın askerlerini düşman kabul etmek, dostluk ve düşmanlığını ispatlayacak davranışlarda bulunmak. Batılı kafirlere, Hristiyan da özellikle de Yahudilere ait Kur'an'da beyan edilen ince olumsuz özellik bugün Müslümanım diyenlerde hiç eksiksiz bulunmaktadır. Dolayısıyla Hristiyan ve Yahudilere verilecek dünyevi ve uhrevi cezalar müminlerden onları örnek alan taklitçilere de verilecektir. Bu ilahi adaletin gereğidir. Ey iman edenler siz! önce kendinize bakın. Siz hidayet üzere doğru yolda olunca dalalette olan kimseler size zarar veremez, buyuruluyor. İsa Suresi 105. ayetle. İnsanımız dostluğu düşmanı tanımıyor. İşgalin ne olduğunu bilmiyor. Evet. Gardiyanına aşık oluyor. Nasıl oluyor? Şehit kanları bile bu durumu değiştiremiyor. Dünyasını yok etmekten daha büyük zulüm, insanın Ahiretini bahsetmektir. Kur'an bildiğiniz gibi öyle diyor. Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten en büyük zulümdür. Yokman 13. Filistin'den, Mısır'dan, hatta Suriye'den daha feci bu ülkenin insanların durumu. Onlar hiç olmazsa, genç de olsa düşmanlarını tanıdılar. Onlara tavır aldılar. Öldüler, ölümsüzleştiler. Mümkün ki Kurtuldular ihtimalle. Buradaki işgal sonucu ölenlerin ise ahireti mahvoluyor. Biz insanların suçsuz yere ölmemesi için mi öncelikle mücadele etmeliyiz, yoksa ahiretlerinin mahvolmaması için mi? Önceliğimiz insanların bedenlerimi ruhlarıma, dünyalarımı ahiretlerimi. İnsanlara önce rızık vermek, yemek dağıtmak mı, yoksa Allah'ı tanıdık, ahiret bilincini aşılamak mı? İnsanların öncelikle karınlarını mı doyurmalıyız, gönüllerini de ruhlarını mı? İnsanımız o hale gelmiş ki, bela kendi evinin kapısına dayanıncaya kadar suya sabuna dokunmamayı tedbir sayabiliyor. Halbuki suya sabuna dokunmadan temizlik mümkün değil. Para, pul, araç, gereç, sayı, nüfus hesabı yaptığı kadar bile Allah'ın hesaba katmıyor ve korkularının eseri olabiliyor. Okumakla adam olacağına, namazla sadece Allah'a kurup kulluk bilincine ulaşacağına, dua ile aktifleşeceğine, sabırla direnişe geçeceğine, kitapla eşekleşebiliyor, namazla ürkükleşebiliyor, dua ile fasitleşebiliyor, sabırla zilleti kuşanabiliyor. Elini taşın altına koyacağına, yüke omuz verip yük alacağına yük olabiliyor. Bir yol bulacağına, yol açacağına, yola düşeceğine yolda düşüyor, düştüğü yerden kalkmıyor, yoldan çekilmiyor, yolda gidenlerin ayağına çelme takıyor. Yangını söndürmek için eline bir kova su alıp göreve koşmak yerine itfaiyecileri eleştiriyor. Onları tektir ediyor. Yürüyenin önüne taş, üretenin önüne olabiliyor. Zihni düşünce, böyle huzur iş üreteceğine sadece dili, laf üretiyor. Evet, insanlık, hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor, şirkin zulmü globalleşiyor. Çal, yamaş, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çalıyor. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel şekilde yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ın dışında kalıyor. Hatta görmediğine, bilmediğine düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi. Müslümanlığı bilmiyor. Dilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, derleşen, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, Tüm insanları, insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de zilin bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlere saf, safında arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Evet, bu fesadın sorumluları bizleriz. İster o fesada... Tablumuzla katılarak, işler sessiz, seyirci kalarak. Kur'an böyle diyor. İnsanların bizler işledikleri yüzünden, karada ve denizde fesat açığa çıktı ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara taktırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Rum suresi 41. Müslümanlar olarak başımıza gelen berab ve musibetlerin sebebi bizleriz. Kur'an öyle der. Başınıza gelen her musibet kendi ellerimizde yaptıklarınız yüzündendir. Allah bununla beraber çoğunu da affeder. Şura Suresi 30. Kafirlerin galanetteki kimselerin direkt olarak bize zararı olmaz. maide 105. Zarar bize, bizden gelmekte. Evet. Hastalık doğru teşhis edilirse tedavi için yapılması gerekenler de netleşir. Ne mi yapmak lazım? Önce durup ve durum tahlili. Akıllıca ve çekinmeden. Sonra uzun vadeli programlar. Ümmetin ilyası, terhidi anlayan ve muvahhidlerin vahdeti. Sonra öncülerin şurası ve önderliği. ulama'nın beraberliği, kolektif dayanışma ve güç birliği ruhu. İlim, takva ve cihat bütünlüğü. Allah'a, O'nun iyiliğine yardım.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 Sadece sözde değil, özde de, davranışta da teslimiyet gösterin. Bütün organlar, organlarınıza iman ettirin. Onlara Allah'a teslim olan Müslüman yapın. İmanınızı itaatle ispatlayın. Müminlerin geçireceği sınavlar, sınavlara hazır olun ve imanda sevap edin. Müminlerin her şeyden önce yeniden imanını, sosyal, ekonomik ve siyasal yapısını gözden geçirmesi gerekmekte, köklü değişikliklere aday olması icap etmektedir. Bunun için başlanacak yer, tevhiddir, şirkin izalesidir Kur'an'ı yeniden anlayarak okuyup hayatımıza geçirmektir. Canlı Kur'an adayları yetiştirmek, iman-amel bütünlüğüne, takva ve ahlaki erdemlerle örnekliğe önem vermektir. İşte bu özelliklere sahip olan ümmetin içinde, tüm ümmeti ve İslam'ı temsil edebilecek önce insanları başta olmak üzere Kur'an'la kafirlere karşı büyük cihadı gerçekleştirmektir. Kur'an'la yapılan bu cihat kapıları açacak ve Allah'ın yardımı sağlanacaktır. Allah ancak bu aşamalardan geçmiş, kendi dinine yardım edenlere yardım edecektir. Ve Allah'ın yardımına layık olmadan böylesi büyük işleri başarmak ve hatta girişmek mümkün değildir. Bütün bunlar bizi yeniden görev bilincine, dava insanı özelliklerine, kendimizi Allah'a adamaya mecbur tutuyor. Biz de gündelik işlerin dışında İslam davasına tek vakit ayırmak durumunda değiliz. Nereye doğru gidiyoruz ve nelerden sorumluyuz? Allah bizi yeryüzünde halife olarak yarattı. Şikayet ederek sorumluluğumuzu gideremeyiz. Suçu başkalarına atarak sorumluluktan kurutulamayız. Hepimizin yapacağı çok ciddi işler vardır. Camiye niye geldiysek camiden sonra yapacağımız görevleri de bize yükleyen Allah'ın namazın dışında da yüklediği görevleri niye namaz bilinciyle Namazdaki ibadet, tesli, ibadete teslim olduğumuz gibi, o konulara da teslimiyet göstermiyoruz. Namazla işimizin bittiğini zannediyoruz. Evet, yani yeryüzünde belirli zaman imtihan olup esas vatanımıza, ahirete göç edeceğiz. Ve ondan sonra dönüş yok pişmanlığında fayda edeceği bir konu yok. Öyleyse, öyleyse yarınlara yeniden planlı programlı olarak hedefimizi belirleyen ve dava insanları olarak bakmak zorundayız. Yani boş vermişler gibi işten güçten arta kalan zamanlarımızda onu da gerçek dava adamlarının misyonu gibi e, faaliyet yapmadan ufak tefek şeylerle vakit geçirdiğimizi e, unutmayalım ve bize yakışan şuurlu muvahit Müslümanlar Müslüman gibi davranışları ne zaman yerine getireceğimizi e, kendi kendimize soralım. Ve içimizde e, İslami bilinci oluşturmadan İçimizde devleti kurmadan, İçimizde Allah'ın hükümlerini Hakim kılmadan, Dışarıda hiçbir şey yapamayacağımızı, işin bizden başlayıp Bizimle devam edeceğini Unutmayalım. <Gülüyor> Rabbimiz bu bilinçle Müslümanca yaşamak, Müslümanca emaneti Teslim etmek nasip değilsin. Velâhîmne ahsânelâş-ı selâm Velâhîmne ahsânelâş-ı selâm Kelâmullah'il melikil azîzil samaa kadolla da varabilecek olan ya yalnız fokar bütün oldu yani şeytanın ismini de bakmak lazım kim ne din Allah'a